Perin Cengiz, Barış Gencerbaycan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. 2016'nın ilk programını yapıyoruz. 2015'in son programı da. Ee, hava muhalefeti <gülüyor> sebebiyle <gülüyor> gerçekleştiremedik e, geçen hafta ama e, aslında e, pek de e, yani yapmak istediğimiz e, şeyleri, söylemek istediğimiz şeyleri 2015'in son programına e, saklamıştık ama e, pek bir şey kaybetmedik. E, geçen hafta güzel bir müzik dinletisinden sonra e, bu haftaki programımıza e, kaldı. E, aslında 2015'in genel bir e, değerlendirmesini e, ...yapmak istiyorduk. E, bana bu hafta... bu e, <gülüyor> ...2015'in genel değerlendirmesine... ...Can Tombil e, eşlik ediyor. Evet, Can merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni yıla nasıl girerseniz o şekilde gider. Gidermiş. Hava durumları bugün iyi İstanbul'da ama... İyi dediğin e, Lodos. Lodos yani. ama yani... ...Radyo'ya geliş, gelmeyi hava. engelleyecek bir durum söz konusu değil galiba. Değil. Evet. evet. Yani Biraz tabii Lodos böyle baş ağrısı... Hafif baş dönmesi falan böyle bir hafif sersemlik yapıyor ama gelebiliyoruz yine evet. de. <gülüyor> Genelde günaydın diyelim. Günaydın diyelim, evet. Peki, şimdi benim artık adet edindiğim üzere her sene platform24.org sitesi için, P24 için her yıl, daha doğrusu işte birkaç yıldan bu yana geride bıraktığımız yılda neler yaptığımızı, e, za bakmak e, biraz adettendir. O yüzden e, 2015'te neler oldu çevre olayları e, bazında dünyada ve ağırlıklı olarak Türkiye'de e, tabii baktık bunlara. Onları inceledik evet. siteden dinleyicilerimiz isteyen olursa bakabilir Biz de aynı şeyin açık Radyo'da da açık gazete için hı hı. bütün dünyadaki olayları çevrede dair evet. olmak üzere hepsini yapıyoruz Aynı hı hı. şekilde siteye koyuyoruz ama seninkisi sadece çevre Benimki sadece evet çevre Plançosunu içermekte evet, ben, ama gayet evet. detaylı Evet, yani ben tabii orada çok fazla kent olaylarına da girmiyorum. Yani kent meselesiyle ilgili de tabii pek çok şey oluyor ama ben daha çok spesifik olarak çevre ekoloji meseleleri üzerine ağırlıklı odaklanıyorum ve aslında daha bunların hap haline getirilmiş olanlarını da haberdar.com sitesindeki köşemde yazdım. Belki biraz işte şimdi onların üzerinden gideceğiz. Ee, neydi? Yani dünyada istersen neler oldu diye belki biraz e, bakabiliriz. Bütün bir yıl aslında biz 2015'te e, Aralık ayına odaklanmış durumdaydık. E, COP21'i e, bekliyorduk Paris'teki. E, neden? İşte orada yeni bir iklim anlaşmasının e, çıkması e, ihtimalinin yüksekliği çıkmasını e, bekliyordu bütün bu iklim meseleleriyle ilgilenen bütün taraflar. Bütün bir yıl konuştuk, yazdık, çizdik. Hatta açık radyodaki programlarda da tabii yoğunlukla konuştuk. Hatta siz bununla ilgili özel programlarda yaptınız dinleyicileri bilgilendirmek için. Ne oldu sonunda? Evet bir Paris Anlaşması bir anlaşma çıktı bu şeyden. İşte 15 günlük zirveden ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında mümkünse 1,5 derecede sınırlandırmayı hedefleyen bir anlaşma çıktı. Böyle bakıldığında tabii çok olumlu. Çünkü oraya katılmış olan 196 ülkenin işte bir imza süreci geçirecek kendi parlamentolarında herkes bunu kabul edecek ve ondan sonra 2018'den sonra da işte kendi bu verdikleri ulusal katkı beyanlarını ...uygulamaya geçecekler ama... ...bunlar tabi böyle kağıt üzerinde... ...yazılı olarak güzel göründüler ama... ...uygulamaya baktığımızda... ...iklimi kurtarmaya... ...yetmediğini... ...gördük detaylarına... ...baktığımızda... ...bakalım bundan sonraki... ...KOP zirvelerinde neler konuşulacak... tabii yine gözümüz bu sene FAS'ta olacak... ...değil mi bu sene FAS'ta... ...yapılacak evet. KOP zirvesi... ...Marakeş'te, Marakeş'te yapılacak... Ee, yani tabii insanlık belki biraz daha hep vakit kazanmak için e, bu anlaşmaları e, işte topu taca atmak gibi e, zaman kazanmak için e, biraz daha büyüme kalkınma odaklı e, politikalarını biraz daha e, işte harekete geçirebilmek için e, böyle bir takım adımlar atıyor. Ama aslında e, herkes geleceğinden e, çaldığının farkında değil veya farkında ama başka öncelikler Ağır basıyor Dolayısıyla bütün bir yıl bazında baktığımızda aslında en çok konuştuğumuz konu bu oldu diyebiliriz. Ee, yine aslında böyle yılın e, ikinci yarısında e, çok e, sanki böyle biraz daha hareketlendi gibi çevre e, direk veya dolaylı çevreyi ilgilendiren e, konular. Ama her şeyden öcüyorsunuz şunu söylemek gerekebilir Hı -hı. ki e, geçtiğimiz sene... ...dünya tarihinde görülmüş en yüksek sıcaklık ortalamalarına evet, evet. sahip seneydi. Hı hı. Bundan önceki rekor bir önceki sene yani 2014'e. Her abi. sene bir, bir önceki senenin rekorunu kıracak bundan sonra belli ki böyle bir trendle gidiyoruz. Ve bilim insanları da 2016'nın 2014'ten ve 2015'ten daha sıcak bir yıl olacağını söylüyor, söylüyor. şimdiden. Evet, evet. Ee, tabii bu sıcaklık bu şekilde devam ederken aslında iklim yani normalde... Elbette bir takım e, afetler yaşanıyor dünyada. Yani bunlar e, belli coğrafyaların e, kendi doğal özelliklerinden e, gelen e, bir takım şeyler. Ama e, biz aslında e, bazı coğrafyalarda hiç görülmeyen hava ve su hareketleri görüyoruz. Mevcut görülenlerin çok daha aşırı, hızlı, şiddetli e, ve e, böyle artarak e, devam eden bir süreç içerisinde yaşandığını görüyoruz bir takım e, iklim e, olaylarının. Bunlar mesela yine herhalde 2015'e damgasını vuran e, şeyler oldu. Ki e, aşırı arası, iklim olayları yaşandı. Ki bunlar da eksik altyapı ve çarpık kentleşmeyle birleştiği zaman tamamen felaket evet felaket verildi. boyutlarını çok çok e, yükseltti. Hatta e, geçenlerde ben hemen şuradan bir bulabilirsem bir e, rakam okudum. 2015'te ee, ikli, e, yani natural disasters diyor ama ağırlıklı olarak e, fırtınalar, doğal felaketlerden felaketler, e, kaynaklı olarak e, bütün e, 2009'dan bu yana e, 2015'te çok yüksek miktarda sigorta ödemeleri yani sigorta şirketleri herhalde bundan sonra seslerini çok daha e, yüksek çıkartmaya başlayacaklar. 27 milyar dolarlık bir e, zarardan bahsediyoruz. Evet. Çok ciddi bir rakam. Bu <gülüyor> geçen iki gün önce e, açıklandı. Bu e, Münih e, Reassurance'ın e, yaptığı bir e, açıklamaydı. <gülüyor> e, bu e, herhalde yine e, Amerika'da çok uzun zamandır tartışılan konulardan bir tanesi de bu Keystone XL petrol boru hattı. Herhalde bir 4-5 yıldır Amerika'daki çevrecilerin çok yoğun bir şekilde gündemde tuttuğu konulardan bir tanesi bu. Obama bunu veto etti. Kasım ayı mıydı? Kasım ayında sanıyorum yine geçen sene. Çok yüksek miktarlara mal olacak ve çıkarılması esnasında çok ciddi hem iklim değişikliğini hızlandırması... Hem e, doğada ciddi tahribatlar yaratması açısından e, son derece sakıncalı bir e, projeydi. 1900 kilometrelik bir e, petrol e, boru hattı i̇şte Kanada'dan e, Amerika'ya e, katran kumlarından elde edilen bir petrolün e, taşınmasıyla ilgili ama tabii e, siyasi... Süreç nasıl değişecek Amerika'da tekrar gene gündeme gelebilir bu geldi, konu. Geldi bile seçim, çünkü... Evet seçim gündeminin önemli maddelerinden bir tanesi aslında. Yok son dakika bu. gelişmelerinden Hı. bir tanesi bu. Yani bugün gelen bir haber Hı. bu. TransCanada bu Keystone XL projesinin yüklenicisi olan TransCanada evet. şirketi Amerika Birleşik Devletleri'ne <gülüyor> dava açmaya hazırlanıyor ve bu davanın maddi boyutunun da ...15 milyar dolar olduğu söyleniyor. Projenin maliyetinden daha fazlaya denk geliyor... ...neredeyse Muhtemelen, yani. Evet. Evet, evet. Bu da bu günün haberi. Evet. Yeni, yeni bir haber yani. Evet yani tabii... ...yani Obama sonrası süreçte... ...ne olur ne biter... ...tekrar nasıl gündeme gelir... ...ne şekilde gündeme gelir... ...bunları tabii gene takip edeceğiz yani... ...bu veto etmesi önemli bir karar... ...olarak bence... ...2015'te bahsedilebilecek... ...konulardan biriydi ama... ...göreceğiz gelişmeleri... Ee, yine Papa'nın, e, Katolik e, dünyasının ruhani lideri, e, Papa'nın e, bir iklim genelgesi e, yayınlandı. E, o da sanıyorum Haziran ayı e, gibiydi. E, çok önemli iklim değişikliğine, doğal dengenin e, korunmasına, iklim değişikliğiyle mücadeleye, e, zenginlerle yoksullar arasındaki bu e, dengesizliğe, ve bu bu dengesizliğin bu işte bozuk dünya düzeninin aslında yoksulları daha yoksul yaptığını dünyayı giderek daha fazla tahrip ettiğine dair çok kapsamlı gerçekten üzerinde çok çalışılmış böyle 200 sayfalık bir genelgeydi tabi aslında esas itibariyle dünyadaki bütün katolik dinine inananlara hitap eden bir genelgeydi ama aslında bütün insanlığa yönelikte olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta işte daha az tüketin, çevreyi kirletmeyin gibi çok temel bir takım tavsiyeleri baz alan bir genelgeydi. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi yani Papa'nın yaptığı açıklamalardaki en önemli noktalardan bir tanesi galiba yani bana göre hı hı. bu sorunun iklim değişikliği denilen sorunun Önümüzdeki e, jenerasyonla alakalı olmadığı, şu Hı -hı. anda içinde bulunan zaman diliminde ve bizleri ilgilendiren bir problem olduğunun dile getirilmesi. Dile getirilmesi, evet doğru. Yani en yetkili isimlerden bir tanesiydi. Bunu somut bir şekilde bu şekilde dile getiren evet, isimdi. Evet, Papa. evet. evet bu konunun da aslında takipçileri e, arasında ve geçen gün yine bir tane bir yazı okudum. E, aslında bu iklim değişikliği üzerine çalışanlarla e, dini liderlerin e, giderek daha yani kiliselerin, Birlikte çalışması üzerine yani işte herhalde toplumlar üzerine verilecek olan mesajların daha etkili olması düşünülüyor bu şekilde. En sıcak yıl rekorunu demin konuştuk. Bir ekleme yapabilir miyim? Papa, Papa Francis'dan bahsetmişken İstanbul'da da önemli bir toplantı yapıldı. İslam liderleri iklim değişikliği için İslami deklarasyon adında bir deklarasyon evet. açıkladılar. Bu da sadece yani... Hristiyanlık da ya da papayla alakalı olmadı. Evet, bu Evet Müslüman durumu. dünyada İslam dünyasına yönelik böyle bir <gülüyor> onlarda bir açıklama yaptılar. Hem de bunu İstanbul'dan yapmışlardı. Bu da e, geçen yılın önemli aslında olaylarından birisi. E, en sıcak yıl rekorunu e, konuştuk. Herhalde 2016'da da e, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler Meteoroloji Örgütü öyle diyor. E, giderek e, ısınan e, dünyadan haberleri. Yine okuyacağız e, belli ki programlarda. E, tabii Çin'deki bu hava kirliliği meselesini çok fazla e, konuştuk. Çok sık gündeme geldi. Birkaç defa kırmızı alarm verildi. E, şeyde Çin'in e, yani başkent e, Pekin olmak üzere e, pek çok e, kentte işte çeşitli önlemler alındı. Sokağa çıkma yasakları işte okula Öğrencilerin gitmemesi, yaşlıların dışarı çıkmaması, işte tek çift plaka arabaların biraz daha kontrollü bir şekilde trafiğe çıkması, işte sanayi tesislerinin yine farklı şeylerde saatlerde üretim yapması falan gibi. Benim açımdan çok ilginçti. Bu aslında pek bu Türkiye'de gündeme de gelmedi. Bir gazeteci, Çay Jing diye okunuyor muhtemelen adı. Bir belgesel yaptı, Under the Dome diye. Evet. Bu belgesel ilk defa Çin'deki bu hava kirliliğini çok eleştirel bir dille ortaya koyan bir belgesel bu ve kubenin gerçekten. Evet, altında. Evet, altında, Under the Dome. Hava kirliliğini sorgulayan nedenlerini, işte ne yapılması gerektiğine çok beğeniliyor bu. Bir hafta içerisinde internette 200 milyondan fazla Çinli bu e, videoyu bu belgeseli seyrediyor ve bunun ardından toplum üzerinde çok etkili oluyor bu belgesel evet. fakat tabii ki e, şey e, yani baskı e, toplumu olduğu için hemen e, sansürleniyor bu belgesel bütün internet ortamından erişimi yasaklanıyor kaldırılıyor. Ama elbette Çin'deki bütün bir yıl boyunca, hele de son birkaç ayda Çin'deki hava kirliliği meselesinin ne kadar kronikleştiğini gördük. Aynısını biz de yaşıyoruz. Gerçi biz önlem almıyoruz ama biz, bizim şehirlerimizde de şeyin ne, hava kirliliğinin ne kadar kronik olduğunu yine 2015'te konuştuğumuz konular arasında yer aldı. Bir ara verelim istersen. Aradan sonra. Ee, birkaç maddemiz daha var 2015'e dair onları konuşalım. 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda 2015'e damgasını vuran çevre olaylarını e, konuşmaya devam ediyoruz. E, belki e, bu arada e, arada dinlediğimiz e, parça Yan Garbarik'tendi. Onu da e, söylemiş olalım. E, yine geçen sene e, aslında bu e, dünyanın e, çok büyük, e, çok... E, dev diyebileceğimiz kuruluşlarının e, skandallarının e, yılı oldu da e, diyebiliriz. E, özellikle Exxon'la ilgili e, Amerikalı petrol devi, Exxon'la ilgili e, çok önemli bir e, araştırmacı gazetecilik e, çalışması yapıldı. <gülüyor> Inside Climate <gülüyor> News adlı bir e, internet medyası bu. E, onlar e, 8 aylık yoğun bir e, çalışma sonucunda Exxon'un 1970'lerden bu yana Exxon'la çalışan özellikle bilim insanlarının iklim değişikliği gerçeğini bildiklerine ve kendi faaliyetlerinin de iklim değişikliğine sebep olduğunu bildiklerine ve bunlarla ilgili aslında ellerinde çok önemli belgeler olduğunu ortaya çıkardı bu Inside Climate News ve yani sadece bu belgeleri ortaya çıkarmakla kalmadı. O dönem orada çalışmış olan, şimdi emekli olan bir takım bilim insanlarının tanıklıklarına başvurdu. Ve tabii yani Exxon'un biz dünyada çok büyük bir iklim inkarcılığı faaliyetlerini destekleyen bir şirket olduğunu da biliyoruz. Bunlarla ilgili pek çok lobi faaliyetleri yapmış olan bir şirket bugüne kadar. Ve bütün bu ifşaatlardan sonra New York Başsavcılığı iklim değişikliği konusunda kamuoyu yanlış bilgilendirmekten dolayı Exxon'a bir soruşturma açtı. Herhalde 2016'da yine takip edeceğimiz konulardan bir tanesi bu olacak. Onunla birlikte BP'ye bu 2010 yılında Meksika Körfezi'nde Deepwater Horizon'un ...yarattığı çok ciddi bir çevre kirliliği vardı petrol sızıntısı ve işte çok uzun bir hukuk savaşının ardından 20 milyar dolarlık bir ceza çarptırıldı. Daha doğrusu BP bunu ödemeyi kabul etti. Şimdi aslında Kaliforniya'da da yine buna benzer bir sızıntı yaşanıyor. Ekim ayından bu yana ve son günlerde biraz da şeyine anladığım kadarıyla şiddetini ve hızını arttıran bir sızıntı yaşanıyor Kaliforniya'da ve hatta yani neredeyse bu BP'nin yarattığı çevre kirliliğinden daha büyük bir çevre kirliliğinin yaratıldığı üzerine bir takım haberler var herhalde onu da e, ...göreceğiz e, bugünlerde e, detayları ortaya çıkacaktır. Exxon Mobil, BP e, bir de şey vardı galiba. E, Volkswagen, ha, yani petrol şirketi olarak mı diyorsun? Shell vardı. E, de Kuzey Kutbu'ndaki petrol ve evet. doğal gaz arama faaliyetlerini geçtiğimiz Eylül ayında... ...2015 yılının Eylül ayında durdurduğunu açıkladı. Yoğun protesto gösterilerinin ardından bunu gerçekleştirdi. Evet. E, daha önceki yıllarda çeşitli denemeleri olmuştu. Hı hı. Büyük sondajlarının, dev kulelerinin e, Çukçi denizinde buzlularla karşıya kaldığını insanlar böyle yüreği ağzına gelerek izlemişlerdi. Evet. Bunu tekrar yaşanmaması için insanlar eline geçirebildikleri her şeyle, kızaklarla olsun, kayaklarla olsun ya da kendilerini bağladıkları iplerle binalardan aşağı sarkarak evet. olsun durdurmaya çalıştılar ve bu konuda bir kamuoyu yaratmaya evet, çalıştılar. Da. Kamuoyu evet. tepkisi yaratmaya evet, çalıştılar. Evet, evet. Evet, başarılı oldu. Başarılı Yani elbette tabii o verilen mücadele çok önemli. Onu hiç asla e, küçümsemiyorum. Çok ciddi şekilde bu konuyu gündemde tuttular ama e, bilemiyorum belki de işte e, kendilerine yediremedikleri için e, yaptıkları açıklama. E, yani baktık ki Asları yüzünden pahalıya geliyor bunu yani. çıkarma işleri arama işleri bile son derece maliyetli oldu. O yüzden biz bunun altından kalkamayacağız. Yani ne diyebilirlerdi ki çok utandık çok başarılı. evet elbette, bir... elbette evet <gülüyor> ama e, maliyeti öne sürmüş olmaları da aslında e, ne diyelim e, hiç akıllanmadıklarını gösteriyor. Evet, e, yine böyle geçen yılın sonbaharından e, bir haber. Çok konuştuk, üzerine çok yazdık. E, Volkswagen'in e, emisyon skandalı. E, bu dizel motorlu araçlarında e, fabrika çıkışında yapılan egzoz e, emisyon e, testlerinin e, hatalı olduğu işte orada bir hile e, yapıldığı üzerineydi. İşte şirketin bu dizel araçlarının emisyon e, egzoz emisyonlarının kasıtlı olarak düşük e, gösterilmesiyle ilgili. E, bu dünya tabii bunu yani bu sadece bir e, bir sanayi şirketinin, bir otomotiv şirketinin e, şeyi hilesi olarak bakmamak lazım. Bunu birçok insan aldı ve e, aslında çok ciddi çevreye e, zararlar veren bir aracı milyonlarca insan kullanmış oldu. Bununla ilgili de Volkswagen'in başına e, çok büyük e, belalar açılacak gibi görünüyor. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin halihazırda hazırda 90 milyar dolarlık davayla Volkswagen'e karşı bir hukuk mücadelesi başlatacağı haberleri gelmeye başladı. Başladı, 2016 evet. yılında. Ama evet. bir de dedikodu yapayım, Volkswagen'de bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen teknoloji fuarında elektrikli arabalarını tanıtmaya başlamış. Bir tanesinin ismini Buddy E. <gülüyor> evet, evet. Son iki tane maddemiz var süremiz de bitmek üzere bir tanesi yine geçen sene aslında bu iyi bir şey olarak bahsedebileceğimiz şey 2015'e dair bu divestment hareketinin başarısı fosil yakıt şirketlerinden yatırımların geri çekilme kampanyası başarılı oldu ve devam da ediyor şu anda. Ve 2015'in sonunda tekrardan pasifin yaramaz çocuğu El Nino ortaya çıktı işte kasıp kavuruyor oraları. Ve e, uzun e, süreli e, aslında buralarda e, kalacağıyla ilgili bir takım e, yazılar var. Ve 2016'da da e, yine El o etkisini epeyce konuşacağız gibi görünüyor. E, bu hafta ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.